Herkese merhaba. İnceden Kültür'e hoş geldiniz. Ben Eda Çaça. Ben Gökhan Aslan. Ben Mesut Varlık. E, bugünkü konumuz vasatlık olacak. Vasatlık kavramı, vasat ve vasatlık kavramı üzerine konuşacağız. Onun gündelik kullanımları, yan anlamları, başka alanlardaki kullanımları üzerine konuşacağız. Öncelikle etimolojisinden başlamak daha iyi gelecek galiba. E, peki o zaman e, şimdi vasat kelimesinin etimolojisine ayrıntılı olarak e, bakabilmek için bir... E, tezden faydalanıyorum. E, onu belirtmiş olayım. Kimdir? E, Ahmet Öz'ün Öz, e, e, Selçuk Üniversitesi e, İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda verdiği bir doktora tezi. Kur'an'ın önerdiği vasat ümmet başlıklı doktora tezinin e, sadece vasat kelimesiyle bağlantılı etimolojik e, bilgiler verdiği tarafıyla ilgileneceğim. Yani Kur'an, İslamiyet, vasat ümmet meselesini ee, ...şey yapmadan girmeksizin... ...şimdi vasat kelimesinin... ...anlamına e, baktığımızda... E, ...VST... ...VAST... E, ...yahut vasat e, diye okunuşuyla... E, ...kökünden e, bir kelime... E, ...sıfat anlamıyla... ...iki eşit tarafı olan şeyin... ...ortası demek... E, ...bunun yanı sıra da ...denge, adalet, insaf... ...gibi anlamlara geliyor... Örneğin buna örnek olarak Bakara suresinin 143. 3. ayetinde geçen vasat kelimesini adalet anlamıyla kullanıldığı belirtiliyor. Ve işte şeyin Hazreti Muhammed'in Kureyş kabilesinin en vasatı yani en adili en seçkini olduğu anlamında kullanılıyormuş. Bunun yanı sıra vasat kelimesinin bu işte... Hayır, adalet, iyilik, yücelik, insaf, yüksek makam e, gibi e, anlamlarının yanı sıra e, aynı kökten türeyen, o vast ve kökünden e, türeyen örneğin vasit kelimesi var. şerifli soylu demek. E, vasut kökü, şey, kelimesi var. Güneşin gökyüzünü ortalaması anlamına geliyor. E, vasita kelimesi var. Gerdanlığın ortasındaki değerli taş demek e, vesata demek şey kelimesi ara buluculuk anlamına geliyor e, Mütevasıt kelimesi de ortada merkezi anlamlarına geliyor dolayısıyla e, hep bir Türkçe karşılığıyla orta ortalama kelimesinden e, anlam alanından bahsediyoruz aslında ama e, benim asıl şey yaptığım e, daha Zihin açıcı bulduğum şey örneğin bu tezde vasat kelimesinin zıt anlamlıları olarak verilen bir takım kelimeler var. Şimdi onlardan birer cümleyle bahsedeceğim ama aslında bu zıt anlamlılar zıt anlamlılar değil. Yani tisarusları çevredeki kelimeleri çünkü vasatın orta olanın şeyi yok. Zıt anlamlısı yok. Evet bulamadık ama acaba uç mu? Ha işte o şey oluyor. Anlam çevirisi ters çe oluyor. Yani anlam, mana çevresi. Hı -hı. O yüzden tisarusları evet. bunlar dedim. Hı -hı. Yani yani ak kara gibi bir yok. E, şeylik yok. İşte mesela örnek olarak e, şey veriyordu. E, cimrilikle savurganlığın vasatı cömertliktir. Diyor mesela tezde. Hep orta yol yani. Hep evet, ortalamasını yani hani, alıyor. Cimri'nin e, şeyi nedir? Zıttı nedir? Savurganlık. Savurga'nın zıttını cimri. Zaten Ama ilk Cömert. Söylediğin... E, yahut işte hani şey gerektiği yerde gerektiği kadar harcama yapan'nın e, şeyi yok, zıttı yok, tersi Hı -hı. yok. Bu önemli bir e, şey, e, Hı -hı. işin bacaklarından biri gibi geliyor bana. Zaten ilk söylediğin tanımda da iki eşit uca ortası. Evet Zaten hemen sayı doğrusunu falan da hatırlatıyor tam, bana. Yani tamam. nasıl ki bir zıttından bahsedemiyorsak o anlamda. Antik Yunan'a yani. baktığımızda da mesela ölçüllük galiba bunun karşılığı biraz Tabii, da. Tam. Ya çünkü biz vasatı aslında bu anlamda iyi bir şey olarak da kullanmayız. Yani tam da kötü bir şey olarak da kullanmayız işin garip tarafı. Yani Ama biraz bir pejoratif deriz. bir anlam evet. katarız yani. yani. Vasatın altı ya da üstü Yükleriz. diye tanımlarız mesela bir şey. Evet. Yani onun üstü vardır o yüzden vasat biraz hani şeydir hep ortalamadır falan. Ama antik yani hem bu etimolojik anlamına baktığımızda hem de Antik Yunan'a gönderme... ...yaparak baktığımızda ölçüllük geliyor. Bir de... E, ...burada bir şey var hani... E, ...vasat olmak. Hı hı. Yani bu işte... ...senin yaptığın doktora metnini göndermesinde... ...vasat olmanın... ...buradaki düzeni ve adaleti sağlayan bir... E, ...özellik olduğunu vurguluyor. Evet. Bu anlamda evet. tam Aristo'cu aslında yani. E, Aristo'cu evet. Tam Ama altın de orta. Mi, evet biraz Sokrates'e gittiğimizde de ölçüllüğe. Hatta evet. işte bir... Yani insani bilgelik meselesine falan gibi gidiyormuş gibi geliyor. Yani çünkü orada hani ya bilge değil ama yine de bir cehaletten de biraz çıkmış. Yani vasıtın altından da çıkmış hani şeye karşı. Yani daha doğrusu ifratla, tefrit. Evet, evet, uzak. evet aynen öyle. Aslında i̇şte. tam orada. Bir de yalınlık anlamını da taşıyor bir yandan. Ee, gö gösterişsizlik manasına Hı -hı. da geliyor. Yani biraz daha şey dini referansa Hı -hı. bakarak bunu düşünerek söylüyorum tabii. Evet ee... o, o, o referans bağlamında evet bir yalınlık tarafı var ama genelde vasat olan şey yalın mıdır? Ya değildir. O sanki ayrı bir Ama bir alt şey, şey yapamayız tabii. Olarak. Hı -hı. Yok, yok. Şeyi yok. E, şimdi tam ifrat tefriti de e, Hı -hı. söylemişken işte şu zıt anlamlılar olarak verdiği ama e, anlam çevresi olarak düşündüğümüz e, düşünebileceğimiz kelimelere baktığımızda bir numara ifrat. E, ifrat hadde tecavüz etmek sınırı sınıra tecavüz etmek anlamına geliyor ve israf anlamına geliyor e, burada bir aşırılıktan bahsediyoruz tefrit eksik bırakma demek e, eksiklik açısından israf ihmal etme anlamına geliyor ki bu tefrit kelimesini bir e, kenarda tutalım gülüv kelimesini veriyor bu da haddi aşmak, taşkınlık yapmak anlamına geliyor. Tuyan kelimesi, e, bunların hepsi bu arada Arapça kökenli kelimeler. Tuyan kelimesi sınırı aşmak, azgın olmak anlamına geliyor. İfsat kelimesi var. Dengeyi bozmak, alt üst etmek. Bu da bir uçta e, kenarda tutmak gereken kelimelerden biri. E, udvan kelimesi var. Uygulamalarla adaleti ihlal etmek. İtida kelimesi her şeyde sınırı aşmak anlamına geliyor. Zulüm kelimesi var ki e, tam da yani vasat e, üzerine böyle bir program yaptığımız gibi zulüm kelimesini de üzerine e, bence bir program yapabiliriz. Çünkü zulüm kelimesinin kelime anlamı e, bir şeyi olması gereken yerden başka bir yere koymak demek. Yani doğal ortamından evet, alıp çıkartmak. Yani, Kelime anlamı e, açısından baktığında zulüm kelimesi e, muazzam e, şey bir kelime aslında e, derin ve zengin bir kelime. Şimdi bu e, şeyin vasatın etrafındaki e, zıddı olarak düşünülebilecek e, kelimeler şeyine baktığımızda e, çevresine baktığımızda e, tefrit haricindeki diğer bütün kelimeler ya sınırı aşmak, e, abartıya kaçmak. ...anlamlarına geliyor. Ya da işte... ...bir tanesi dengeyi bozmak... ...anlamına geliyor. Ama... ...sınırın altına inmek... E, ...üzerine tek bir kelime var. Hı hı. Tefrit. O kadar. Yani... E, ...bu... E, ...vasat... ...kavramını e, tartışırken... ...şey yapılabilecek... E, e, ...önemli... E, ...göz önünde tutulması gereken... ...bir nokta gibi geliyor bana. Yani... E, Dolayısıyla vasatı daha çok e, aşırıya kaçanları, e, sınırları aşanları, dengeleri bozanları vasata hı hı. çekmek, ortaya ortalamaya çekmek için daha fazla kelime kullanılırken aşağıda ihmal eden e, vasatın da altına düşeni yukarı çekmek adına, vasata çekmek adına hı hı. sadece tek bir kelimemiz var. Hı. Bu biraz şeyledi yani kelimelerin tabii ki şey e, deneyimler tarihiyle de bir ilişkisi var. Deneyim, Tam o anlamda işte. O anlamda bakıldığında bu, bu, bu şekilde, bu şekle bürünmüş olmasının sebeplerinden biri. E, derdin genelde e, aşırıya gidenlerle ilgili bir dert hissedilmesi. Diğerlerinin görünmemesi. Çünkü e, yapmak yani eylemde bulunmak e, daha e, baskın, daha dominant bir şey. Aşırılık daha eylem eylemci, daha proaktif, daha eylemci bir şey. E, tabii. E, e, o yüzden e, tefrit de bir şey görünmeyebilir. E, en azından vasat nazarından bakıldığında, hı hı. Vas vasat nazarından, iki kelimeyi de üst üste kullanıyorum. <gülüyor> nazarından evet. bakıldığında evet. neyse. Yani o tarafta e, ortaya göre e, daha görünür oluyor e, aşırı uçlar. Zaten en çok gündelik dilde de e, vasatın dışında olanlar e, daha... E, dominant daha e, marjinal işte Hı. çeşitli kelimelerle falan adlandırılıyor o yüzden yani zıttı gibi negatif e, anlamı daha baskın gündelik yaşanda evet zıttı daha. yokken artık zıttı da olmuş oldu bu sebepten dolayı tefride karşı o, dur tefridle ifrat arasındaki pozisyonu sebebiyle ilk başta hani zıttı yoktur herhalde dediğimiz şeyin artık zıttı var çünkü pozisyonu biraz daha e, Nedir belli zıttı işte zıttı artık e, ifrat oldu yani anlatabildim mi bahsettin Yok, ya. İfratla tefrit birbirlerinin zıttı değil mi? Öyle ama vasat sanki e, şu anki pozisyonda ifratla vasat arasında bir şey varmış gibi evet, bir durum yani yaşandı. Tefrit şey olmadığı için tefrit çok fazla ile çok muhabbet dönmediği ha, için. Onu, onu paranteze aldık yani mı? Vasat'ın evet. e, pozisyonu sayı doğrusundaki bir düşünce kaydığı için artık hı hı. deneyimler tarihi yani bu deneyimler bu hı hı. olaylar sebebiyle artık vasatla ifrat arasında bir sanki kavga bir zıtlık varmış gibi şu an. ...görünüyor benim gözümden. Evet, ya şeye katılıyorum... ...o e, vasatı bozan şeyin... ...aslında daha görünür olması meselesine... ...çünkü... ...aslında düzen tersi kaos... ...kaosta da bir, bir türlü bir... E, ...şey var, yani eylemin ve faaliyetin... ...baskınlığı var. Ama bir de, e, yani tefritin değil de... ...şeyin, ifratın... ...daha so çok söz konusu olması nedenlerinden biri de... E, ...şey olabilir gibi geldi... ...kibir olabilir gibi geldi... Heh. Yani kibir çok baskın olduğu için e, insanlarda yani hepimizde ve engel olamadığımız bir e, motivasyonuyla. E, dolayısıyla da de altında değil de her zaman üstünde oynuyoruz bir şekilde vasatın. Evet yani o <gülüyor> kaçılması gerektiği gerekildiği düşünülen e, aşırılıklar e, şeyinde havuzunda aslında e, şey yapıyoruz yüzüyoruz. Evet. Ve mesela e, yine bu tezde e, vasat olmayı engelleyen faktörler verilirken hı hı. E, işte bunlardan biri şeytanın aldatması e, ki şeytan kelimesinin de e, yine e, şeyi e, üzerine bir şey yapabiliriz, sohbet edebiliriz bir programda şatane köklerinden e, türeyen bir kelime ve anlamı uzak oldu, uzaklaştı, yabancılaştı hı. demek. Emin değilim ama şeyi hatırlattı bana bu. Deviant ya da deviation, deviation kelimelerini. E, onun kökü sandım bildiğim kadarı deviate yani yoldan çevirmek. Hmm. Devil. E, evet, devil da zaten o, yoldan i̇şte, çeviren. Işte. E, bilmiyorum tam doğru bir yerde mi girdim ama konuya şimdi aklıma gelince. istatistikte e, normal dağılım var, normal distribution. Hmm. Orada da bir vasat denilen yer tam ortadaki o kısım. MİN ve mine yakın olanlar. Evet. Hı hı. Yani ortalamaya yakın olanlar. Ee, ve bayağı evet, bu çok önemli bir şey. Bu normal dağılım çok kullanılan bir şey. Ee, gibi. Yani buna göre birçok şeyin anormallik buna göre hesaplanıyor. Anormal davranış. MİN'ler MİN mean alınıyor. İşte ortalama alınıyor. Vasat yani baz alınıyor. Evet. Orada. Ve e, burada bir standart sapma denilen bir, bir şey var. Bir ölçüm e, sayısı var. Ve e, bir ve bir standart sapma işte miyene olan uzaklık demek hassaslar hesapma. İki standart sapma artık tam tam uçlar oluyor. Onlar da e, tabii şu an oranları hatırlamıyorum ama yüzde dört buçuk falan civarında bir şey. Kalanlar artık. Onlar tam uçta kalanlar yani vasat olmayanlar. Oradaki kelimenin deviate olması standart deviateşindeki. E, i̇şte bu demek. De olanlar. Evet yani, yoldan dönmüş yol yani bu yoldan yola uymayanlar, bu yola girmemiş yani. olanlar gibi bir <gülüyor> manaya geliyor. Ve e, yani hesaplamalar açısından da. Böyle bir kelime şeyleri var şu an tortuları var gördüm hı hı. ortak kelimeler. Meczupun burada bir yeri var mı acaba yine etimolojik olarak merak Meczub, ettim. meczupun e, yani şey anlamında e, yok e, ama hani meczup kelimesinin de bir e, cazibeye kendini kaptırmış orada da olan anlamına geldiğini e, hı hı. düşünerek hı hı. hani tabii ki bir şey kurulabilir. Hı hı. Bu arada bir Bağlant not düşeyim de deviyetle de Devil'ın aynı kökten geldiğini düşünmüyorum herhalde. Aynı olması gerek emin değil ama sonuçta hani şeytanın yoldan çevirmesiyle buradaki orta yoldan evet. e, sapma e, arasında bir benzerlik daha çok gördüm ben. Hmm. O açıdan söyledim. Yani tam etimolojik ortaklıktan dolayı değildi. Hı hı. Hı hı. Sapma ve saptırma. Ortaklı. anlamında ortaklığı. Evet. Diğer <gülüyor> e, şeyde e, vasat olmayı engelleyen e, faktörlerden bir diğeri de işte e, sorgulama eksikliği ve kör körüne taklit e, denmiş. Zanına tabi olmak bir diğer şeylerden biri. Hmm. E, çünkü zan e, kelimesi de e, zane kökünden e, türüyor ve kalple ilgili bir fiil e, iki ihtimalden birisine kesinlik ifade etmek sizin meyil etmek anlamına geliyor zan. Savrulmak gibi bir şey e, değil mi? o tarafa doğru kendini bırakmak gibi i̇şte, aslında evet. hani çok kesinlik olmuyor. Evet yani hani bir de? o meyil e, var. Yani zannımca şöyle de ki hani o bir eğilme vardır ya hı hı. o e, nun da şeyi vasat olmayı engelleyen faktörlerden biri olarak e, konuyor. Sezgi Herhalde o zaman bir... pek de e, hoş karşılanacak bir şey değil zaten Aristo'ya da baktığımızda eh, bak ki eh, e, oradaki savrulmayı eh, e, görüyoruz yani. Tabii. Ki diğer şeylerden biri de işte kibir, hübris, evet, antik hübris. Yunan'daki. Evet. E, ki e, onu bir türlü araştıramadım. E, kuvvetle muhtemel hübrisle kibir aynı e, şeylerden geliyor. Yani hübris kibirden gelmiş olabilir diye bir aklımdan düşünce geçiyor ama Nereden bir bakmak lazım. Nereden düşüncenin kaynağı, <gülüyor> Hissi kablaj işte bu Çok vasattan <gülüyor> şimdi uzaklaştık olmadı. Evet zan, zanla e, tabi olmaya başladım ve e, vasattan sapıyorum artık. E, gurur ve azgınlaşma da e, şeylerden biri ve kibir işte ve öfke. Hmm. Ve öfke ve israf tabii ki e, şeyleri e, vasat olmayı... Yani işte ölçülü olmayı yahut hı hı. E, altın ortayı golden mean'i e, yakalamayı e, engelleyen faktörler arasında yer alıyor imiş. Bunları bir arada düşündüğümde biz süreklili ve daha stabil bir duygu halini insanda düşünürsek sistem olarak düşünürsek de biz sistemin sürdürülebilir sanki tehdit eden şeylermiş gibi öfkeler evet. falan. Bunlar hep böyle dengeli Çünkü... ve adaleti evet. tehdit ediyor. Evet. Bir grafik üstüne düşündüğümde o grafiğin böyle pik yaptı, yukarı çıkıp indiği yerler aslında bunlar. E, halbuki aranan ne? Daha stabil, daha düz bir düzeye yakın bir çizgi. E, bu anlamda e... Neydi? İstikrar. İstikrar, i̇stikrar. evet. bu evet. e, yani <gülüyor> istikrar. Bu da çok ortalamalar demek. Ortalama insanlar, ortalama durumlar. Çok ciddi e, şeyler olmasın aykırılıklar ortaya ortaya çıkmasın gibi bir durumla karşılaşıyoruz. E bunu da haliyle e, şu geldi bana e, böyle kitle kitleleştikçe kit, yani şehirlerde falan toplandıkça kararlarımızı da kitlesel olarak almaya başladıkça demokrasiyle vesaire hani o yollarla Hı -hı. E, burada bir e, vasatın şeyi oluyor artık hük, e, hükümdarlığı evet. bu anlamda bir hükümdarlı söz konusu oluyor. E, bu da e, o vasatın dışında kaldığını düşünen bir sürü insan için bir e, azap demek. E, buradan mesela bir e, yorum da yapılabilir. Ben bir iki tane e, sanırım Yıldırım Türker yazısında görmüştüm. Konu edinmişti vasat. Hı -hı. O, o vasatı kötü olarak orada. Vasatı işte bu e, o, o ortalama olanların dışında biri olarak azap Hı -hı. E, çekerek çektiği için belki de e, o anlamda yorumluyor. Bu. E, ama ben şöyle bir yandan düşünüyorum bu vasatın içinde olmadığınızda işte zararda görebiliyorsunuz hı hı. bir yandan çünkü siz artık farklı bir gruba mensup, mensupsunuz ya da hiçbir gruba mensup değilsiniz ya da o kadar yani, yani vasat tarafından size akıllı ol çağrısı akıllı ol çağrısı her an yapılabiliyor o yüzden o kadar da hani ilk man manalarından kadar yalın, sakin efendi bir şey olmayabiliyor <gülüyor> vasat. Yani uygulamada e, gördüğümüz zaman öyle bir şeyle de karşılaşabiliyoruz. Bu arada demokrasi tam olarak <gülüyor> vasatı e, tesis ve devamını sürdürmek evet. e, amacıyla kurulmuş bir şey değil mi zaten? Evet, evet işte yani tam o e, şeyi söyleyecektim. Mesela şimdi kelime anlamı vesairesi göndermelerinden, e, çevresinden falan bahsettiğimizde aslında vasat e, işte adaleti, dengeyi vesaireyi e, ...sağlamak... E, ...şeyinde... E, ...anlamında düşünülebiliyor ama... E, ...sizin de dediğiniz gibi... ...o vasat... ...bir e, sosyal... E, ...yani toplumsal bir şey içerisinde... E, ...yapı içerisinde... ...sistem içerisinde... E, ...baz haline gelmeye başladığı... ...andan itibaren... ...çünkü mesela bir canlandırma yapalım... ...işte bir X e, toplumu... E, ...demokrasiyle... ...yönetiliyor... Seçimler yapılıyor ve o seçimler sonucunda bir vasat ekip tarafından yönetilmeye başlanıyor. Peki o vasat ekip yöneten ekip onları seçen vasatı koruyabilmek için aslında toplumu ileriye doğru götürme oyunları işte hakikat oyunları vesairelerle bir şeylerle o vasatı olduğu yerde tutmak şeyini göstermeye başlıyor ne derler? İstikrardır işte zaten e, reaksiyonunu ama. Reaksiyonunu ve e, korumacılığını, muhafazakarlığını göstermeye başlıyor. Ama e, bunda başarılı olduğu zaman toplumun vasatı bir öncekinden bir adım aşağıya in, inmeye başlıyor. E, evet. e, şey, te, e, tefrit de değil mi? Alttaki. Alttaki, Alttaki tefrit. <gülüyor> te, tefrite doğru gitmeye başlıyor. E, dolayısıyla şey, e, bu işleyiş e, o vasat yöneticilerden e, yöneticilerin avantajına işlemeye başlıyor. Aksi mümkün mü? Ben de onu yani ha, işte zaten. Aksinin mümkün olabilmesinin yolu da e, şeyin, sistemin her ne olursa olsun böyle olduğunu görüp vasatın e, ifratlara şey yap yapması e, benim vasatımı yukarıya çıkaracak olan şeyin e, ne kadar sevmesem, hoşlanmasam, e, akıllı olman gerektiğini düşünsem de ee, sana bir toplumsal yapı olarak ihtiyacımız var, evet, ihtiyacımız var, izin ee, alınmış olur, evet. şey yapmak lazım, yapıyor olması Hı -hı. gerekiyor. Hani işin ideali Ama ne bu... e, ancak böyle? Çünkü bir sonraki e, vasat yönetimin e, şey değil, tefrit değil, ifrada yönelik olabilmesinin yolu vasatın ifratlara şey yapıyor olması. Ama bu onun ifratlara yaptığı çağrı her zaman için sanki o ifratı da vasata çekmekten yani pratikte her zaman öyle sonuçlandırmıştır. O ifradın sorunudur. O konuda vasata suç bulmam ben şahsen. O ifradın sorunudur. Yani entegre oldukça ifrat vasata doğru iniyorsa bu vasatın değil ifradın sorunudur bence. Bu bence vasatla ifrat arasındaki paradoksal bir ilişkidir gibi geliyor yani bana. çünkü ha, Öyledir de yani yani bir e, şöyle bir şey olabilir. Makbul ifratlar ortaya çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> İfratlıklar ya da neyse. Ki var ee, evet. Ki olur ya da e, işte radikalizmin bu Adorno'nun sözüyle e, söyledim. Radikalizmin meşrulaşması, baya bayağılaşması gibi bir şey de olabilir. Ben bir de bir birey açısından bir tekrar bir düşündüm bu esnada. Evet. <gülüyor> Siz dinlemiyormuş gibi biz... oldu ama. <gülüyor> Kime konuşuyoruz? Ee, şahsen de biz e, vasatla ilgili bir... E, şahsi dertlerimiz de var birini bir hakkında bahsederken işte vasat biri falan derken demek ki böyle bir arayışımız da var sıra dışı biri ilgi çekecek birini aramak gibi bir şey aslında bu bunu da birey üzerinden de değerlendirmek lazım yani insan demek ki bir farklılık arayan yenilik arayan bir varlık ve tanıştığı kişiler üzerinden düşünüyorum. Şimdi yeni tanıştığım biriyle ilgili. Hı -hı. Böyle bir tabir kullandığımızı varsayalım. Vasat biri diye. Sanki bu ne anlama gelir? Ben onunla aslında pek arkadaş olmayayım sıkılırım. Hı -hı. Sıkı, sanki sıkılınacak bir şey. Ya Vasat bir iş deriz mesela ortaya çıkan bir şey için. O da evet. O, o da bir... Yani ne yani atsan atılmaz satsan satılmaz gibi bir şey. Yani bir Hı -hı. işe de, yani sanki bir işe yaramaz ama var olanı sürdürebilir sonuçta o iş. Yani Hı -hı. Hani yeni bir şey söylemese de e, şöyle bir... E... Noktaya ben belki parmak basayım. E, vasat'ı kitle olarak düşündüğümde yani MES olarak düşündüğümde e, vasat'ı e, kitlede anonimdir şey açısından bakınca kitle iletişim araçları açısından bakınca. Yani farksız bir kitledir yani çok e, öz, e, genel olduğu için çok genel açık ortalamadır. Vasat'ın anonimliği sebebiyle de böyle bir acı çekmesi söz konusu bence. Yani vasat'ın içinde kendini kitlenin içinde hisseden insanlar anonim. Ama hı hı. insan bilinmek, tanınmak, takdir edilmek istiyor. Ee, e, evet, an an anonim olmak e, insanların ye yediremediği de bir şey. O yüzden vasat olmamak için çok uğraşıyoruz. Aslında an. anonim olmak iyidir ya ama anonimliği vasatlıkla bir arada tutmak doğru mudur, do yanlış mıdır? Şimdi bunu bir başka programda tartışsak <gülüyor> mı tartışmasak <gülüyor> mı? Süremizin sonuna geldik çünkü. Ya da çünkü. vasata bir program daha devam etsek mi? Ne dersiniz? Bilmiyorum. Belki e, düşündüğümüz konular, ha, şey kavramlardan birine girer ve Vasatı da orada tekrar bir gündeme getirebiliriz. Peki, o Hı -hı. zaman bu programlıkta bu kadar. Ben Eda Çaça. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, bizimle herhangi bir ulaşmak isterseniz e, soru, görüş ve önerileriniz için incelenkütür@gmail.com'a yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.